İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa'yı net sıfıra giden yolda temiz teknoloji ve endüstri inovasyon merkezi haline getirme planlarını Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda açıkladı. Komisyon Başkanı düzenleyici çerçeve, finansman, beceriler ve ticaret olmak üzere dört ayaklı bir Yeşil mutabakat sanayi planına atıfta bulundu. Devlet yardımı ve Avrupa Egemenlik Fonu yani European Sovereignty Fund ile desteklenen yeşil endüstrisi için işleri hızlandıracak ve basitleştirecek net sıfır sanayi yasasını hazırlayacak. Fon derleyen Avrupa Birliği fonlarının Avrupa Birliği'nin tamamında temiz teknoloji geçişini destekleyeceğini ve 27 Avrupa Birliği ülkesi arasındaki farklılıkların dengeleneceğini açıkladı. Bu duyuru yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonu azaltma yasasına yani İRA'ya ve Çin'den gelen meydan okumalara bir yanıt olarak yorumlanıyor ve bazıları tarafından zirveye doğru bir yarış olarak adlandırılıyor. Ancak uzmanlar Avrupa Birliği'nin iklim ve büyüme stratejisinin mimarisi olan Avrupa Birliği yeşil mutabakatının iradan bağımsız olarak yeni dünyada başarılı olmak için sağlam ve dayanıklı bir temel oluşturduğunu ve geçmişe bakıldığında aslında Avrupa Birliği'ne büyük bir iyilik yapmış olabileceğini savunuyor. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre yapılan yeni bir çalışma atmosferik tozun 1800'lerin ortalarından bu yana yaklaşık %55 arttığını ortaya koyuyor. Bu artan toz karbon emisyonlarından kaynaklanan ısınmanın da %8'ini gizlemiş olabilir. Bilim insanları bu araştırmanın gösterdiği şey şu ana kadar acil durum frenini çekmiş olmamız diyor. Yani gezegenin soğumasına yardımcı olan... Çöl fırtınalarından ve kurak arazilerden yükselen tozun atmosferdeki varlığı, fosil yakıt emisyonlarının neden olduğu küresel ısınmanın gerçek boyutunu gizlemiş olabilir. Araştırmayı yöneten UCLA'den atmosferik fizikçi Jasper Kok, sera gazına bağlı ısınma söz konusu olduğunda kötü bir yer doğru gittiğimizde uzun zamandır biliyoruz. Bu araştırmanın gösterdiği şey şu ana kadar acil durum frenine çoktan çekmiş olmamız diye konuştu. Bilim insanlarının tahminine göre atmosferde etkileri karmaşık olan 26 milyon ton toz asılı. Bu mineral parçacıklar sentikül partikül kirliliği yaratmasının yanı sıra gezegeni çeşitli şekillerde de soğutabiliyor. Güneş ışığını dünyadan uzaya yansıtabiliyor ve gezegeni ısıtan atmosferin yükseklerindeki sirüs bulutlarını dağıtıyor. Okyanusa düşen toz ise karbondioksiti emen ve oksijen üreten fitoplanktonların, yani okyanustaki mikroskobik bitkilerin büyümesini teşvik ediyor. Ancak toz bazı durumlarda ısınma etkisi de yaratabilir. Örneğin karı ve buzu karartarak daha fazla ısı emmelerine neden olabilir. Ancak her şeyi hesapladıktan sonra araştırmacılar tozun genel bir soğutma etkisine sahip olduğu sonucuna vardı. Toz olmasaydı çok daha sıcak bir gezegenle karşı karşıya kalacaktık. Birleşmiş Milletler Osaka'da Dünya Çevre Ödülü'ne aday gösterilen ve tüm zamanların en başarılı Türk çeviricisi seçilen Doktor Binbaşı Halis Temel'in yaşattığı Paşa Limanı koyu kurduğu Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfınca satılmasının ardından tartışmalar sürüyor. Bu nedenle mahkeme satışa ihtiyati tedbir koydu. Paşa Limanı koyundaki 21 parselden oluşan toplam 120 dönüm arsanın satışı için ilk olarak 7 Mart'ta ihale yapıldı ancak yeterli katılım olmadığı gerekçesiyle 28 Mart'ta ikinci kez yapılan ihaleye iki şirket katıldı. 385 milyon lira ile en yüksek teklifi veren bir enerji şirketi ise ihaleyi kazandı. Çevre örgütleri CHP ve HDP'li milletvekilleriyle beraber Yatağan Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin kapatılması kararının uygulanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın açıklaması yaptı. Karadam Karacahisar Doğal Koruma Derneği, İklim Adaleti Komisyonu, Muğla Çevre Platformu, Doğu Akdeniz Çevre Platformu ve Ekoloji Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'li Burak Erbay ve Mürsel Alba, HDP'li Serpil Kemal Bay ve Züleyhan Gülüm'le birlikte basın açıklaması yaptı. Kurumlar adına açıklamayı okuyan İklim Adaleti Komisyonu üyesi Melis Tantan şöyle dedi. Muğla'daki yatağın Yeniköy ve Kemerköy santrallerine tahsis edilen Maden sahalarının yarısına yakını ormanlık alanlar. Bu santrallerin emisyonları Muğla'yı Türkiye'nin havası en kirli illerinden biri haline getiriyor. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin 68 binden fazla erken ölüme ve 98 milyar avronun üzerinde sağlık masrafına neden oldukları biliniyor. Su kıtlığı çeken ülkemizde su varlıklarını da tehdit ediyor. Bugüne kadar toplam 360 milyon tonu bulan karbondioksit salınmıyla iklim krizini de derinleştiriyor. Santrallerin, bölgenin temel geçim kaynakları olan zeytin, bal ve diğer tarımsal ürünlere de ciddi oranda nitelik ve verim kaybına yol açtığını savunan Tantan şöyle devam etti. Hükümetten talebimiz Muğla'da uygulanan eko kırıma son verilmesi, kömür ocaklarının genişletilmesinin durdurulması, 1997 Aydın İdare Mahkemesi'nin Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin, kapatılması için verdiği karar Danıştay tarafından onaylandı. Dolayısıyla bu kararların uygulanmasını ve bir an önce santrallerin kapatılmasını talep ediyoruz demişler. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.